Sakarya'da yaşayan Mürvet ve Hakan Bozacı çifti O Ses Türkiye'de birlikte yarışacaklar. Merhabalar ben Mürvet Silmaz Bozacı 24 yaşındayım. Merhabalar ben Şükrü Hakan Bozacı 31 yaşındayım. Sakarya'dan katılıyoruz. E, düğün danışmanlığı yapıyoruz bulunduğumuz bölgede ve bunun üzerine bir e, site oluşturduk, bir firma kuruyoruz. Mürvet ve Hakan'ın tanışması da yine müzik aracılığıyla olmuş. Biz evliyiz, görülü gibi. Tanışmamız da yine müzikle başladı. Çok alakasız bir arkadaşımızın yanında, arabasında beraber seyahat etmek zorunda kaldı bir akşam. Ve arkadaşım ısrarla e, yanımda oturan hanımefendiye bir bir şarkı söyletti. E, o şarkı söylemeye başladığında ben direkt zaten dönüp kilitlenmiştim ona. E, aşkımız da böyle başladı. Benim ona aşık olmam böyle başladı. Hakan Oses Türkiye'ye, eşine destek olmak amacıyla katılıyor. Ee, hak vereceksiniz ki bu hayatta insanın en büyük destekçisi eşidir. Ee, bu akşam da en büyük desteğim, ben ona vereceğim, o da bana verecek. Çok ciddi bir önemi var bu akşam birlikte olmamızın. Söyleyeceğiniz şarkı sizin için bir anlam ifade ediyor mu aranızda? Ediyor. Ee, benim Mürüvvet Hanım'a evlilik teklif ettiğim parça. Hı. Aynı anda bizim e, düğündeki ilk dans parçamız ve Aynen söyleyerek güzel. dans ettik. Hı hı. O yüzden önemli bizim için. Uğurlu geleceğine inanıyoruz. Sevdiğim, dönmesini istediğim bir var. Hep onu örnek alıyorum. O yüzden onun dönmesini bekliyorum. Eğer o dönerse Jüri döndü diye bana sarılacağına kalkıp koşarak Jüri'ye sarılacak buna eminim. Damla damla aksam sana Doldurur musun kalbini benimle? Yoksa sen de taşıyamaz da Döker beni yerlere? Ya da bir gün sen kalksam Yaşamaktan bir an yorulsam en karmaşık Hallerimde Durur musun Benimle Birlikse Yoksa sende Dayanamaz da Gider misin Bambaşka elleri? İyi günümde Kötü günümde Hayatımın Her yerinde Aşk denilen Çöresizim durur musun benimle birlikte Yoksa, Yoksa sen, sen de doyunamazsa gider, gider misin bambaşka, bambaşka düşlere Sana zorlu düşersen Aaa! Merhabalar. Merhaba. Ben ee... anlamadım sahnede kadın ve erkek var mı? Gerçekten çözemedim. Siz kesin kardeş değilsiniz, karı kocasınız 3 ee, Üç yıldır karı kocayız. Maşallah. Hı, süper. İsimler Şükrü Hakan ben. Evet. Bülvet ve Şükrü. Şükrü. Çocuk var mı? Ee, kolumuzda ismi var ama e, işte daha bazı mi? planlarımız var. Onlar bitikten sonra Allah nasip ederse. Nasıl Allah. Yani? Bir dakika bir dakika nasıl? Dövme mi var? Biz evlenmeden önce dövme yaptırdık. Çocuğumuz olursa ismini yazdırdım. <gülüyor> Ki daha ben evlenme teklif etmemiştim. Ne? Öyle bir cesaretimiz oldu. İsim ne yazdırdınız? Toprak. Peki erkek olacağının garantisini? Yani... Kız erkek... Toprak. İki Kız tabii şey Yunus bir isim ya. Öyle mi? Ben İsmiz Toprak yani. Sergen'den isimlenerek... Gelmiyorum. Yani çok hayrandım ona küçüklüğümde <gülüyor> Toprak Sergen'e. E, i̇şim de kabul etti. Ki o zaman sevgilimdi kendisi. Ne güzel. Vay ben be. aslında şu an şoktayım. Ee, Mürüvvet'in şu an yanımda olmaması lazım. Burada bir jürinin e, yanında olması lazım. Ben eşimi e, hiç kıskanmadım. Hani erkekler kıskançtır o da beni kolay kolay kıskanmaz ama e, şu an benim yanımda olması ve o jürinin yanına gitmemesi çok tuhafıma gidiyor çünkü ondan çok kıskanıyorum. Evet. Eşimi. Aha. Geceleri, Nasıl yani? Aha. Geceleri, e, Biz tam işte... anlayamadık. Evet. <gülüyor> İsim vermiyorum ama gece kalkıyorsunuz. Eşiniz yanınızda, telefon açık. Sosyal medyada, ay canım benim falan diyor birine. Bir bakıyorsunuz, birinin Aa, fotoğrafı. Yani tamam, onu anladık, tamam. Murat, sen <gülüyor> mi? <gülüyor> ben. <Ha>, ben mi? <gülüyor> ben zaten Biraz sonra de, açıklarız herhalde. Ben Bence o. Gökhan. Hayır tamam, hayran olabilir zaten. Bundan daha da almış şey olmaz. Tabii ki de. O, Ayrıca, o. aldığım istihbarata göre... ...eşin iki sene önce de O Ses Türkiye'ye katılmış. Evet. <gülüyor> evet. Eve dönmemişsiniz. Ee, <gülüyor> Murat Bey'in şöyle bir hareketi var. Söyle göstereyim mi? Gösterim, Müsaade var mı? Göstereyim, buyurun. Ee, Ebru Hanım tam beğenir gibi oluyor. Ee, ben o ara içerideyim. Heyecanla izliyorum. Murat. Ee, Allah. Mürbetim, mürbetim. <gülüyor> ben de e sizin sayenizde düzelttik. E harflerini. E. E harflerini ve E'leri ve ağları sizin sayenizde düzelttik. Ee, tam parçanın meyan kısmında E'si biraz patlıyor Mürüvvet'in ve Murat Bey şöyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada zaten ben çöktüm, tamam kimse dönmeyecek dedim. Bili kimseyi ağlayamam ağlayamam Ya yani şöyle enteresan bir durum işte eşi o sırada kuliste evet. Kendisi burada, elendiğini görüyor iki yıl sonra Alıyor eşinin yanına. <gülüyor> bu sahneye çıkıyor ve dörtte dörtte yapıyor. <gülüyor> Sağolullah. Bravo. Gerçek bir başarı hikayesi valla. O genç ve gururlu çocuk bizdi. evet. evet. <gülüyor> çok iyi. Biraz Türk filmi gibi oldu, yani gerçekten de öyle gelişti. Peki sende böyle bir ses varsa sen niye katılmamıştın? Nacizane ben çok fazla sesime güvenmiyorum, ben eee... Pardon? Efendim? Nasıl çok yani? fazla güvenmiyorum Nasıl eşim yani? varken onun yanında biraz hani Anlamadım. ben sadece bek vokal gibi arkasındayım. De son derece de. hata olasın. Yani Estağfurullah e, tabii demek sizin... için söylemedim. Akrabam değilsin, şey değilsin seni niye onur edeyim. <gülüyor> çok güzel sesin var ya. Teşekkürler Nasıl ederim yani. çok sağ ol. bir daha böyle bir şey söyle. Estağfurullah. Sen o bir hani... dinle o pesleri falan da ondan sonra bak. Estağfurullah, çok sağ olun, teşekkürler. Çok güzel öpüşüyor Benim böyle yani. Benim için bunu duymak çok büyük bir Birbirinize olur. çok yakışıyorsunuz ses hmm. olarak. Çok teşekkürler. Yani. Biz geçen yıl katıldığımızda da, e, özür dilerim, iki yıl önce geldiğimizde de soranlara hep şunu söyledik. Ya üzülmediniz mi dediler. Bizim için en büyük güzellik e, sizin ekibinizin bizi ağırlaması oldu. Sağ olun. Bugün de üstüne basarak çok fazla söyledik. E, hatta özel bir sohbet geçti. Ben biraz sedirgin oldum orada. Üzüldüm işte bazı konularla alakalı, bizi ağırlamalarla alakalı. Fazla geldi bana o. Dedim ki hani çok abartıyorsunuz ve biz iki yıldır onu anlatıyoruz herkes. Yani sadece buraya gelmek, bunu yaşamak, buradaki atmosferi tatmak çok büyük bir sevinç bizim için. Ama yani ben samimi olarak bir cevap vereceğim. Bütün yarışmacılarımız bizim misafirimiz. Burada şimdi tur atlayan da, elenen de... Aslında bu yarışmaya eşit katkıyı sağlıyor. Tabii. Yani seyirci ikisini de seyrediyor. O yüzden hani bütün gelen yarışmacılarımızın çok büyük katkısı var O Ses Türkiye'yi seyretmesinde halkımızın. Ee, jürimiz de çok değerli tabii ki. Bu bir aslında ekip çalışması ve bu ekibin de bir parçasısınız. O yüzden hani aslında sizi misafir olarak da görmüyoruz. Ekibin bir parçası. Onu olursunuz. çok ciddi hissettiriyorlar. Sanki sürekli burada onlarla çalışıyormuşuz gibi bir his var zaten. Onlar çok memnun olduk. Gökhan Bey başladı. Gerçekten. Ben de sevindim. Bu arada ekimlik herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yaklaşımdan dolayı. Gök... <gülüyor> Gökhan sen de dönmeyenlerden biriydin iki sene önce. Ve <gülüyor> <gülüyor> şu anda karşında iki gururlu genç var. Şimdi e, Ya aslında şöyle, bu ses işi çok enteresan değil mi? Biraz çalışmaya başlayınca bir durumlar fark... E, i̇sminiz Ama... çok güzel bu arada. Mürüvvet çok güzel evet. bir isim. Katıldığım e, yılda zaten ismimden e, konuşmuştuk. Çok... Gökhan Öyle anı. mi? Evet. Ya ben şimdi şöyle oluyor. Bende iki gün öncesi yok. <gülüyor> kalmıyor yani. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> anımı yaşamayı çok seviyorum ve anımı çok yoğun yaşıyorum. Geçmiştekiler kalmıyor. Ondan dolayı kimseyi kim duyamıyorum zaten. Bütün hepsi beraberinde gidiyor. Sizle alakalı ses tonunuz ve sizin de Ebru'nun söylediği gibi ses tonunuz o kadar güzel örtüşmüş evet. ki. Yani sanki böyle hani onun pesi gibi cuk oturuyor hani birinizin sesi Ararsan biraz... böyle bulamaz Aynen yani. öyle. Sesler de evlenmiş yani. Öyle. Aynen. Hakan'la Hakan Hakan Hakan en son onu konuştuk. Niye, niye döndüğümüzü konuşuyoruz Hakan'la çok cuk oturuyor. Ve hakikaten e, beraber söylediğiniz anda tek bir ses gibi çok güzel geliyor. Keyifli oluyor. Evet. Teşekkürler. Ondan dolayı. Peki Hadise sen ne diyeceksin? Niye seni tercih etsinler? Niye beni seçsinler? Bir kere ben bir aşk kadınıyım. Oh! <gülüyor> Aranızdaki <Zünetliyorsun> aşk. <gülüyor> o kadar güzel hissettim ki. Bir kere Orhan ölmez şarkılarına bayılırım. Ee, yani telefonumda olan şarkılardan bir tanesi budur. Aralarda açarım. Özellikle uçakta falan dinlediğim şarkılardan bir tanesi budur. Ee, bildiğim ve sevdiğim bir şarkı olduğu için Uçuşağı özellikle geçince, duygusuna baktım. Havadayken. Ve iki kişi olunca zaten kesinlikle ya sevgililer ya karı kocalar diye düşündüm. Çok güzel. Yani o aşkı sesinizde de duyabildim. Çok, Va, çok isterim sizinle çalışmak. Bilmiyorum yani e, eşiniz kime hayran, onu daha hala çözemedik. <gülüyor> Şimdi, e, <bir gülüyor> hayran oldu ben kişiye ben mi gideceksiniz, <gülüyor> onu da bilmiyorum. O çok e, bir bomba olacak sonunda kime oldu? Şimdi e, herkes de konuştu aslında. E, var mı konuştuğu? Ebru bir şeyler söyleyecek. Sesin çok güzel falan evet. dedin yani. Sen hiç konuşmadığın gibi hareket yapıyorsun da. Yok sadece sesin güzel dedim evet. Sonra. <gülüyor> ya ben bir tek bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> bu sefer konsantreyim. Burada değildim ya. Orkandayım. O evet, bu gün buradayız şey yani. yani. Bak istiyorum çok gerçekten e, dinlerken çok e, bu bütün olma durumunuz inanılmazdı yani. Şarkıya hakimiyetiniz zaten belli ki çok özümsemişsiniz. Bir de geçen sene, katı, e, iki sene evvel katılmışsın. Mürüvvet sen de buradaymışsın. Ya o ses Türkiye'nin e, güzelliğinden bahsedeceğim yani e, iki önce katılmışsın e, gelmişsin yine eşin burada yarışmamış ama sen e, gelmişsin yarışmışsın kimse dönmemiş bugün burada 4-5 yürü üyesinde e, döndürdünüz birlikte e, bu herhalde inanılmaz bir duygu olsaydı. Bizim için çok büyük bir onur bu. Evet karar zamanı. Ee... Biz Sakaryalıyız. Ee, Acun Bey biraz aşina aslında eşimin oturduğu yere. Kayalar Memnuye köyü Sakarya'da. Ee, onlar abazalar... Şansal abi Şansal abinin komşusu olacağız inşallah. Biz de bu sene ben damad olduğum için onlar kimseye yer vermiyorlar, bize yer veriyorlar. Damad <gülüyor> olduğumuz için biraz torbilliyiz. Abazalarda genelde e, kadınlar ön planda değildir. Erkekler daha serttir, daha ön plandadır. Kadınlar hep sessiz, sakin ve mükemmel bir saygı vardır. Ben Sakarya'nın yerlisiyim, manavız. E, Abazalarla manavların bir dünya fıkrası vardır. Bana evlilik teklifinde e, rolü o bana bıraktı ama işte nikah memuru sorduğunda bir şey diyemedim. Bizde en son söz erkekler söyler. O da tamam hayatım. Yani tercihi bizde e, eşim yapacak, Mürvet Hanım yapacak. Evet yani onda da bir karar var zaten. O yüzden ben size fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü evet, program yapılmış. Evet, aynen. Ha, i̇ki evet, yıllık bir çalışma evet. bu onu unutmayın. Evet. İki yıllık bir çalışma sonunda <gülüyor> o seçme anı filan 4-5 kere prova edilmiş zaten. Biz şu anda onun artık canlanmasını bekliyoruz. Arkçıları Hadi da hayırlısı. evet. Benim bir tanem. Kimi var. seçiyorsunuz? Bak bak orada hala bir konuşma oluyor. Yok <gülüyor> Yo, o da dekordan. Diyor Böyle ki bir şarkısını <gülüyor> ki. patlat diyor bana buradan da yok. Ama evet. gerek yok çok uzatmayalım. <gülüyor> Evru Gündeş diyoruz. Bravo. Yani, <gülüyor> Hoş gel, Mürvet seni çok seviyorum Mürvet. Mürvet, Mürvet iyi ki beni seçtiniz bizi. Kız tamam, evet. boğuluyor tamam mı atıldı bana babacığım? Ben, ben evet. Ebru Hanım döndüğüne direkt koşar diye bekledim ama. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Şoktayım ya böyle hala şoktayım yani. Ebru'yu mu kızıkamıyorsun? Bir fotoğrafımızda like'ı var. İki buçuk ay onu konuştuk. Ya, e, biz de... Yani ne yapmışsın başarışı şey, düşünüyormuşuz demek ki ya. Yani. Bu, ben artık dedim yani yeter her gece kalkıyorum. Uyu diyorum gece olunca. Ya bugün bakmadım ne olur bakayım diyor. Sizin fotoğrafınızı alın. Biz, biz de başka <gülüyor> bir şey zannediyorduk. Hayır hayır. <gülüyor> Ama da, ya, şey ya, İziz, iki, iki, ay, çok mutlu oldum. Al, bir de, bir de, de, çok de, ciddiyim. De, sesine de, çok güven. Tebrik ediyoruz. Aksan oluruz. Süper. Kuskansızlık değil miyim? De, Hüsnü de, baktığa biri vermez ki. Nasıl anlıyorsun? Hüsnü yaparızı sana çok mühür diliyorum. Sana benziyoruz. Cahit. Hakan Abi ki evro gibi söyledi ya en başından beri ben yani hayranlığından bahsettiğinde andan itibaren sen onu Yo, biliyorsun Yok ben Murat diyedim Hayır hani neden oldu ya, ya da Gökhan ya diye ya şey Yani, yani ikimizi Hıramurdu. hiç düşünme. bir daha Scan'ci geçtiğince halledik